Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhaba ben Kenan Doğan. Bir salı günü saatlerimiz 16'yı gösterirken açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlerle birlikteyiz. Gerçek Yaşam'dan insan öykülerini paylaşıyoruz bu programda. İnsan öykülerini de bizzat o öyküleri yaşayan kahramanlarımız o öykülerin kahramanları kendileri anlatıyorlar. Bugün de programımızda stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Çok ilginç bir yaşam öyküsü bizlerle birlikte olacak. Konuğumuz sevgili Öncel Kalkan. Öncel Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? E, teşekkür ederim siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız buraya kadar geldiniz zahmet ettiniz programımıza konuk oldunuz. Öncelikle bunun için size çok teşekkür ediyoruz. Yaşam öykünüzü hepsinden öte bizlerle paylaşmayı kabul ettiniz. Çok sağ olun. Evet, biz teşekkür ederiz siz de sağ olun. Peki Öncel Kalkan nerede? Ne zaman doğdu? Nasıl başladı bu yaşam öyküsü? Öncel Kalkan... 1963'ün 3. ayında Konya'nın Ereğli ilçesi, Ayranlı köyü, Kavuklar köyünde dünyaya geldi. E Tabii o şartlarda köydeki yaşantımız büyümeye başladık. 7-8 yaşına, 9 yaşına geldik. İşte hayvancılık, rehbercilik. E babam bizi sabah 5'te kaldırıyordu. İşte koyunları götür, oradan bahçeye bırak, hayvanları sula. Bu süreç böyle devam etti. Çünkü hakikaten yaşam zor bir yaşamdı. 9 yaşında orada bir şeye atılıyorsun. Hani Hayatın içine. Hayatın içine. Çamurların içinde toz, toprak. O bir e, 79'a kadar bir fiil devam etti. Köy çocuğusunuz. Köyde dünyaya geldiniz. Köy. Anneniz, babanız tarım hayvancılıkla uğraşıyorlar. Tarım. Siz de daha küçük yaştan, erken yaşlardan itibaren onlara destek olmaya, yardım etmeye başladınız. Tabii. Destek olmaya başladık. Bir de Ayağımızda karar lastik, ayaklarımızın altına şey dikenler batıyor lastiğin altından. Çünkü diğer ayakkabımız yok ki üstünden onu iple bağlıyoruz ayağımızdan çıkmasın diye. Babam zaten senede e, gariban insanlar bir tane alabiliyor veya bir de bayramda alır iki tane. İki ayakkabın olur yılda başka olmaz ki. Ve o süreçte 79-80'e kadar geldik. 80'de artık dedim ki ben... Bu köyden ayrılmam gerekiyor dedim. Peki o dönemde okula gittiniz. Okula da köyde gittiniz herhalde. Okulu köyde bitirdim ve... Nasıl bir öğrenciydiniz? Beş yıl üste sınıf başkanlığı yaptım. Çok Zekam çok kuvvetliydi. İyi bir öğrenciydiniz, İyi başarılı, bir, başarılı bir öğrenciydiniz. Başarılı bir öğrenciydim. öğrenciydim. Öğretmenlerim hep derdi, De ki babama derlerdi, an önce önceli okut. Okutmasan bize ver derlerdi. Babam tamam vereceğim derdi. İlkokulu bitirdik. Babam bizi koyun gitmeye gönderdi. Hayvanların <gülüyor> <gülüyor> peşine gönderdim. Ortaokula göndermedi. Göndermedi. Gö gönderse zaten kesin okurdum. Çünkü zekam çok iyiydi. Kaç kardeştiniz Öncel Bey? Biz toplum sekiz kardeşiz. Yani ben İstanbul'a geldiğimde sekiz kardeştik. Peki 79-80 yılları siz ee, ilkokulu bitirdiniz... Ortaokula gidemediniz. Okula da öğrenim hayatına devam edemediniz. Köyde babanıza yardım ediyordunuz ama dediniz ki o köy size dar gelmeye başladı. Benim İstanbul'a gitmem lazım dediniz. İstanbul'a gitmem lazım. Şimdi iki süreç var İstanbul'a gitmem için bir Beşiktaş bir de iş için. Yani kendimi... Beşiktaşla ne alakası var İstanbul'a gelmenizin? Ama benim beş çocukluğum bir ruhumda vardı. Böyle hem Beşiktaş'ı yakından göreyim dedim, hem bir iş bulurum kendime. Zaten İstanbul'a ilk geldim hemen indim. Ben beni dedim inen üst götürün, o duvarlarına bir kutsuyum. Yani <gülüyor> elimi sonra, süreyim gideyim. bir gece sonra da tekrar işte bu serüvene başladık. Ayakkabıcı Çıraklığına başladık. İşte süreç böyle devam etti. Beşiktaş aşığı bir e, Öncel var o yıllarda, evet. e, Karaman'da, küçük bir ilçede, e, küçük bir nahiyede, kazada, e, köyünde. köyünde yaşamaya çalışan babasıyla beraber tarım hayvancılıkla uğraşan Öncel, e, Beşiktaş aşkına önce, sonra da bir iş bulur çalışırım diye düşünerek ve... yola çıkıyor ve İstanbul'a geliyor ve ilk inönü stadına gidiyor. Beşiktaş'ı o kadar çok seviyor o yıllarda. Tabii o kadar seviyorum, İstanbul'a indim. İşte hemen burayı bilen arkadaşıma dedim ki İnönü üstadı nerede? Beni bir götür. Ya maç yok dedi. Ne yapacağım Olsun duvarlarına elimi sürmek istiyorum dedi. Oraya elimi sürttü. Sonra yarın dedim bir işe başlarız. Bir iş verdiler bize. Bir çıraklık yaparız. İşte ertesi sabah da sekizde o süreçteki benim bugünlerdeki burada olmamda sebep olan rahmetlik Ahmet Usta'm vardı benim. Allah rahmet edilsin. Mekan, cennet olsun. O olmasa zaten ben on gün sonra, iki hafta sonra köye geri dönüyordum. Evet. Şimdi birazcık orayı anlatırım. Siz geldiniz, inönü stadyumuna gittiniz, ertesi gün sabah bir ayakkabıcının yanında çırak olarak çalışmaya başladınız. Evet. O... Çünkü arkadaşlarınız vardı burada İstanbul'da. Tabii, Onlar tabii. çıraklık yapıyorlardı farklı, farklı farklı noktalarda. Aynen. Onlar da sizi yönlendirdi, bir usta buldunuz ve ustanın yanında ayakkabıcı çırağı olarak çalışmaya başladınız. Evet. Ne kadar çalıştınız? Orada bir hafta çalıştım. O bir haftadan sonra bir haftada başka yerde çalıştım, baktım. Ee... Koşullar, yatacak yerler, bekar evler, rütubetli. Arkadaşlar dedim ben köye geri dönüyorum. O ilk çalıştığımız patronum yanına gittim. O beni gördü. Niye dönüyorsun dedi. Ben yatacak yerimi falan beğenmiyorum dedim. Ben köye gideceğim ustam dedim. Hayır dedi sen akşam bize gel dedi. Ben senin için bir karar vereceğim dedi. Senin dönüm noktan olacak. Ve ben de akşam patronumla, ustamla evine gittim. İşte hanımına durumu anlattı. O da dedi ki bu evin reisi sensin dedi. Madem bu çocuk askere gidene kadar burada kalır dedi. O gün için benim dönüm noktam orası. Ayakkabıcının yanında çırak olarak başladınız. ustanız Ahmet Usta size dedi ki tam köyünüze dönme kararı Ta. vermişken yaşadığınız koşulları beğenmeyip İstanbul'daki o hayata adapte olamayıp ben geri dönüyorum köyüme dönüyorum derken Ahmet Usta size evini açtı. Evet. Ve aynı zamanda yanında çırak olarak size eğitmeye başladı. Tabii aynen. Siz askere gidene kadar kaç sene Ahmet Usta ile beraber yaşadınız. Hem de onun çıraklığını yaptınız. Askere gidene kadar evet. Onun ondan zaten bu mesleğin şeylerini ondan öğrendik. Ve sağ olasın, mekanı cennet olsun. İyi bir insandı. Ama eşi yaşıyor. Eşini en yakın zamanda ziyaret etmek istiyorum. Çünkü bende çok emeği var. Muhakkak. Tabii. Çünkü bir, bir vefa borcum var onlara benim. Ben hep dua ettim. Bunlar bana evinin bir odasını açtılar burada olursak dedik, bir yere gelirsek bunların sayesinde olacak. Ve öyle oldu işte. Dua diyorum. Ve size ayakkabıcılığı öğretti. Siz ayakkabıcı ustası olmaya başladınız. Kalfalık dönemi başladı tabii. belki de. Sonra askere gittiniz herhalde. Askere gittik. İşte geldik. 4-5 senede yine böyle bir çalıştık. hani Artık iyice öğrendik her şeyi. Başka bir ustanın yanında bu tabii, sefer çalıştınız. Ee, çalıştık. Bir müddet sonra da 90 yılları falan geldi. Artık tam ayakkabıcılığın Orta denen yeri tam ortasındayken bir gün dükkanın kapısını bir iki tane Amerikalı çaldı. Oraya geçmeden sizi He. burada bir keseceğim. Çünkü Ahmet Usta'nın yanında çalışmaya başladığınızda neredeydi Ahmet Usta'nın dükkanı? Atölyesi. Ahmet, Ahmet Usta'nın dükkanı e, yolundaydı nda. Siz Sonra aslında başladım. o yıllarda yani 80'li yıllarda 80 yolunda çıraktınız. Ama o zaman da Beyoğlu'nda yapılan ayakkabıyı almaya Türkiye'nin her tarafından geliyorlardı. Nasıldı Beyoğlu? O yılların Beyoğlu'nu birazcık anlatır mısınız Vallahi bize? o yılların Beyoğlu'nu o İstiklal Caddesini nasıl anlat, anlatmaya şey etmez ki insanlar o dönemler bile artık son zamanlarıydı. Kravatlı, beyefendi, fotoğraf şapkalı mesela Zeki Müren gelirdi. O şeyde bir cadd, mağaza vardı. El yapım ayakkabıları yapardı işte. Araba ile orada inerdi. Mağazadan özel ayakkabı yaptırırdı. Alır giderdi. Yani biz Ferdi Tayfur'a ayakkabı yaptık. Çakıl gazinosunda. O dönemler yani hakikaten insan mesleğini seviyordu. İşte bugün Ahmet sana yaptık. Rahmetlik yine bir incik ustam vardı onun zamanında. Yani çok evet. sanatçı şeyler yaptık. Peki o yıllarda Beyoğlu'nda esnaf nasıldı? Esnaf da güzeldi. İnsanlar birbirine tutkundu. Saygısı vardı. Ama şimdi valla o dostluklar falan yok ki. Siz hala Beyoğlu'ndasınız. Ama biz işte hala burada herkes de diyor zaten. Seni hem görmeye geliyoruz nostaljik olarak duruyorsun... Seni tebrik ediyoruz. Sakın ölme diyorlar. <gülüyor> Allah uzun ömür versin evet. size de. Peki siz artık e, askerden döndükten sonra Ahmet Usta'dan ayrılıp başka bir ustada evet. e, yine devam ettiğiniz çalışmayı başka evet. bir ustayla ondan evet. da öğrendiniz ve günün birinde kendi yerinizi artık açmanız 90 gerektiğini düşündünüz. 90 yılında bunun her şeyini öğrendik artık. Dediniz ki artık ben oldum, evet. usta oldum. Artık kendi e, dükkanımı açayım, kendi atölyemi açayım, ayakkabı imal etmeye başlayayım. Evet. Ve 90 yılından 94-95'li yıllara kadar herhalde değil mi? Sipariş üzerine ayakkabı üretiyordunuz herhalde. 90 yılında başladık. 91'de başladık. 91'de. Peki bir gün ne oldu? Bir gün ne oldu? İşte o gün çok önemli. O bir günde e, dükkanın önüne, öğleden önceydi. İki tane bir zenci, uzun adam geldi. Ama ben sp sporcu olduğunu biliyorum. Basketbolcu belli. Merhaba de merhaba. Şu i̇şte adamların ayakları var yarım metredim. Bunlar ayakkabı istiyor ama ben nasıl yapacağım? Kalıp yok. Şimdi kaç numara? E dedi 48, 47, 47, 48. Oturun bakayım bir ölçülerini aldım. E şimdi yapacağım ama elimde en büyük kalıp 45 numara. Biri 47 istiyor biri 48. Siz bana 10 gömme müsaade edin dedim. Bunun üzerinde bir çalışayım. Oluyor mu olmuyor mu? Yap, Yapmaya ama %80 yapacağım bunu Tek bir tane kalıp var bende. 45 numara. Onun arkasına ölçtüm. Bir parça koydum. 46. Bir parça koydum. 47 yaptım. O yılan derisi işte, işte ayakkabıyı yaptım. O senciler farklı giyiyorlardı. Kırmızı falan böyle değişik diyorlar. Öbür 48'de yaptım. Bir parça daha koydum. Bunlar onun gün sonra almaya geldiler. O anda ben ecel döküyorumlar Emek verdim ama ben bu Adamlar bu ayakkabı olmasa nasıl olacak diyorum. Hem kariyerimiz başlangıcında zedelenecek. Müşteri kaybedeceğiz. Adam olursa ben rahatlayacağım. Geyidler 47'yi verdim geyide. Nasıl dedim? Aa süper dedi. İyidir o. Korkunuz başınıza gelmedi. Hayır şimdi ikinci ikinci de okey derse ki o zaman rahat edeceğiz. 48'i verdim. Süper dedi. Şimdi bütün arkadaşlarımıza söyleyeceğiz. Onlar da gelir. Tamam. Bunlar aldıra gittiler. Tabii o anda siz başınızın neler geleceğini çok kestiremiyorsunuz. Kestiremiyorum. Yani i̇ki basketbolcu, Amerikalı basketbolcu geldi. Onlara 47-48 numaraya ayakkabı yaptığınızı düşünüyorsunuz. Arkadaşlarına söyleyeceklerini ha, o kadar dile biliyorum. getirdiler. Ama 2-3 gün sonra bir baktım. Biraz geç kaldım. Bir baktım kapının önünde 7-8-10 tane zenci Amerikalı var. Ben direkt ayaklarına baktım. Boylara hiç bakmadım. 50 numara, 51 numara. Bu nasıl olacak dedim ya. Neyse kapıya girdiler içeri geldin falan. İşte ben istiyorum bundan bir tane. O tek istesen ölçüyoruz. 50, 51, 49. 48 içinde hiç yok. 49, 50, 51. Siz bana 10 gün müsaade edin dedim. İşte kayrı kalıp yapan usta vardı. O zaman tahta kalıplar vardı. Evet. Şimdiki plastik değil. Ona gittim rica ettim. vallahi evladım dedi bu zor olur dedi ya. Makineye girmiyor, dönmüyor dedi. Nasıl çekeceğim bunu sana dedi falan. Hamza işte, bir sen hünerini göster biz de gerekeni bizde yapalım dedik her yani neyse sana karşı. Sağ olsun o kırmadı bizi. 50 numara kalıp yapamadım ama 49 yapıyorum. Sen yap 49 dedim. 50'yi 50 ben tamamlarım. 50'yi ben tamamlarım. Sağ olsun. Kalıplar aldım geldim. Bunların şeylerini de yaptım. E ondan sonra baktık kayı Allah Allah. Sektör güzel. Bu sefer Rusya'dan arıyor, Yugoslavya'dan arıyorlar, Bos Bosna Ersek'ten arıyorlar. Allah böyle böyle bir yer varmış ya küçücük bir yer diyor. Nasıl bir yer ora diyorlar falan. Bir de ilginç geliyor onlara. Ondan sonra artık bu arada 3-4 sene böyle devam etti ama ben ufak numara aradı da ağır ağır yapmamaya başladım hani. Artık çünkü talep hep büyük numaralardan cool gelmeye de. başladı. G yaptığınız ayakkabılar güzel ve kaliteli ayakkabı olunca giyenler rahat ettikçe arkadaşlarını evet. önermeye başladılar. Evet. Ve zaten zor bulunuyor büyük numara ayakkabı yapan usta. Dolayısıyla yavaş yavaş e, herhalde Türkiye'deki bütün sporcular diyebiliriz. Size doğru yönelmeye, arkadaşlarını, eşlerini dostlarını yönlendirmeye zaten başladılar. onların yönlendirmesi referansları var. O dönemiz bak 95, 94, 95, 96'daki süreç daha farklı. Evet. Yine bir basketbol takımında Türkiye birinci liginde oynayan bir Amerikalı vardı. Bütün Türkiye'deki takımdaki Amerikalılar o ne dersi olurdu? Ona ben 32 çift ayakkabı yaptım Bursa'da, topaşta oynuyordu. 32 çift ve o dedi ki benim bu ayakkabılarımdan hiçbir Türkiye'de oynayan Amerikalılara yapmayacaksın dedi. Görmeyeceğim. Şimdi burayı birazcık açalım. Bu çünkü e, bu basketbolcu birazcık ilginç ve sizde de herhalde farklı bir yeri var anısı var. Var. E, size tek seferde 32 çift ayakkabı siparişi verdi. Şimdi 32 çift işaretledi. O katalogları kendi getiriyor onlar. Katalogdan fotoğrafını getiriyor. İşare... Diyor ki ben bu ayakkabıdan istiyorum. Bunu bunu 32 tane. Ben inanamadım. Mi? Ciddi mi söylüyorsun? İngilizce konuşuyor basketbolcu var Türk. Abi her şeyi ciddi istiyor tamam. Dedi abi sen ne diyorsun dedi. 32 takımda Bursa'da takım elbise yaptırdı dedi. Bursa'dan sipariş verdi 32 tane takım elbisesine 32 çift ayakkabıyı ayakkabı sizden sipariş verdi. Evet. Dolayısıyla herhalde 32'nin üstüne sipariş veren bir tek on, kişi olmamıştır on, herhalde. İsmini de hiç unutma. Marcus Webb. İsmini de böyle açıklamış Marcus oldu. Web. Peki 32 çift ayakkabı yaptığınız müşterileriniz de oldu siz yavaş yavaş da küçük numara ayakkabılar artık bir ha, kenara tamam. bırakmaya başladınız. İşte bu süreçte 43-44 giyen müşterilerimiz de geliyor. Abi diyor eskiden hani bizim numaralardan her çeşit vardı şimdi gün gün kaybetmeye başladın. Vallahi dedim şimdi bizim sektör uzun alanlara doğru kayıyor dedim. Yani siz kendinize bir çare bulun diyorum. <gülüyor> Abi unutma diyor bari ara sıra yap. Onlar da çok ilginç bir şey oldu. yani. O esnada benim için onlar kimisi küsenler oldu ama çok değerli insanlar da küstürmemek için onlara da bir emek harcadım yani onlar evet. da memnun oldu yani peki siz büyük numara ayakkabı yapmaya başladınız bu alanda da artık ünlenmeye başladınız büyük numara ayakkabı ihtiyacı olan Türkiye'ye gelen yabancılar Türkiye'deki insanlar herkes sizi bir şekilde bulmaya başladılar siz Beyoğlu'nda aynı yerde aynı atölyenizde aynı yerinizde hizmet vermeye devam ettiniz evet geçmişten bu yana aradan kaç yıl geçti siz hep aynı yerdeydiniz, Beyoğlu'ndaydınız ve e, herhalde bir kuşak sizlerle beraber büyümüştür diye düşünüyorum. Zaten o kuşak büyüdü. O zaman liseye gidenler, özel lise de okuyanlar, öğrenciler basketbolculara gelir resim çektirirdi dükkanın önünde o 90 küsur yıllarında. O insanlar büyümüş, evlenmiş, çocuklar olmuş, basketbol bırakmışlar, okumuş, oynamışlar şey etmişler. Mesela orada onların resimleri vardı dükkanın içinde. Ben asarım onu basketbolcu kim resim çekilirse oradan geçen bir öğrenci onlar orada durudur 25 yıldır falan 30 yıldır mesela geçenler ilginç mesela bir bayan bir erkek geldi ben tanımadım vitrine bakıyorlar marhaba dediler buyurun dedim şu resme bakıyoruz dedi o bayan dedi ki şu resimdeki benim abi dedi basketbolcularla yıllar önce burada resim çekilmiştik şimdi bak evlendim kocaman çocuklarım oldu dedi. eşime göstermeye geldim dedi o res, eşi dedi ki o resmi bana verir misiniz dedi, bir tane. Dedim bitirdim, çıkardım verdim. Dedi siz bu resmi 25-28 sene muhafaza etmişsiniz dedi. Bu resminin bedeli vardır dedi. Şu yere bir 100 TL atayım dedi. Bir fotoğraf için tamam mı? Çünkü güzel muhafaza etmişsiniz. Bu benim işte şimdi eşim oldu dedi falan. Yani bizim müze gibi çok değişik bir yeri Evet bir yandan da tabii öğrenciyken üniversite öğrencisi. Tıp da okurken e, gelip sizden ayakkabı yaptırmaya başlayan Şimdi herhalde doktor olmuş, farklı disiplerde ilerlemiş, bir profesörler sildim. var şimdi tabii. Bahaya, tabii. O süreçte şöyle mesela tıp okurken öğrenciler var 48, giyiyor, 49, 50 işte abi öğrenciz diyorlar ya bize uygun fiyata yap hani yarın doktor olunca çaresini buluruz maaşı acayip falan. Tabii. Ben öyle şeyle emekçi insanları severim yani öğrenci diyorum ya. Yani. Adam derdini anlatıyor. O 4 sene onlar karnını çektim. Yani hakikaten de yaptık giydiler. Az o verdiler çok verdiler her neyse. Ve mezun olduklarında son geldiklerinde abi biz doktor olduk gidiyoruz dediler. Herhangi bir ihtiyacın olursa yani artık tıpın içindeyiz. Organ nakli ilk organ naklini <gülüyor> sana yapacağız dediler. Çünkü... Sana bir şey olursa biz bitmişiz demektir diye Biz bu ayakları ne yapacağız dediler Sen sakın ölme derler Allah uzun ömür versin Peki e, Bugün bu mesleği sizle beraber yürüten Yanınızda çalışan çırağınız Kalfanız işi öğrettiğiniz büyük numara ayakkabı yapmak herhalde Normal ayakkabı yapmaktan biraz daha zordur Diye düşünüyorum Yanınızda çalışan el verdiğiniz tabiri caizse e, Var mı birileri Valla Var ama benim işimi benim bir ortanca kardeşim var. Ayhan isminde. Ayhan <gülüyor> yaparsa yapar. Ama ben 5-6 seneda hani bu süreçte çünkü işimi sevdiğim için yapıyorum. Ben sabahlar 6.30'da kalkıyorum. Sabahlar evet. Sabahlar 6.30'da kalkıyorum. 7'den sonra ben kalkmam. 6.30'da kalkarım. Derijime giderim, kalıpçıma giderim. Benim siparişlerim ne eksikler var, ne renk tamamlanacak, her şeyi rahat ona kadar her şeyi bitiririm. Ondan sonra gelir dükkanla bir kahvem içerim. Çünkü o zaman hizmette sınır olmuyor. Sistem çalışıyor. Hani o müşteriyi memnun edebilmek için, onun gününden sekmemek için bir emek veriyorum. Hani onlar da saygı duyuyor. İyi ki varsın diyorlar işte. <gülüyor> ne güzel. Ee, peki... Şimdi devam ederse eğer mesleğinize Sizin e, atölyenizi işletirse Kardeşiniz devam ettirecek e, Böylece de aslında e, Hani sakın bırakma diyen Müşterileriniz aslında dostlarınız artık O insanlar çünkü o yıllar içerisinde Yıllar geçtikçe aranızda dostluklar gelişiyor Müşteriden öteye taşınmış durumda Şu anda e, Onlara kardeşiniz bir şekilde e, Hayatlarını yine kolaylaştırmaya devam edecek sizin gibi e, Sizin peki hayaliniz ne Yani 5-6 sene daha bu işi yaparsınız yaparım diyorsunuz. Ondan sonra ne yapacaksınız? Şimdi ben bunu yıllardır hep söylüyorum da aslında hiç bırakamıyorum biliyor musun? <gülüyor> hep bu 5-6 yıl devam ediyor. <gülüyor> Şimdi böyle. yine 5 yıl diyorum. Geçen yine basından sordular. Ya 5 yıl işte ama diyor sonrası yine herhalde ben dayanamayacağım. 3 üç, yıl yılda ekleyeceğim gibi geliyor. <gülüyor> Bundan 5 sene önce de 5 yıl diyordunuz beş galiba. 5 yıl diyorum ama son 2 yıl diyorum. Geçen biri öyle dedim. Son 2 yıl dedim. Kardeşim ya yoruldum diyorum. Ama abi hakikaten de şöyle bir İki saat üç saat bir dolandığım zaman ya ben işimi seviyorum diyorum, gün işime doğru gidecek diyorum. Çok çünkü benim için bana ilaç gibi geliyor, meşgul oluyorum, seviyorum, ilginç insanlarla uğraşıyorum. Yani onu bir elli bir numara giyen adamı memnun insanı memnun ettiğiniz zaman var ya en mutlu oluyorsunuz biliyor musun? Adam dönerken böyle yapıyor, iş bir daha görüşmek üzere hoşça kalın diyor. Burada ben daha değişik bir duygulara bürünüyorum. Lan adam sanki araba almış gibi. Mesela bir süreç yaşadım. Bak şimdi ilk defa duyacaksın. Geçen sene bir veleybolcu kız geldi. Üç büyük takımlardan birinde oynuyor. Buyurun dedim. Abi dedi. Ben bir çizme yaptıracağım dedi. Bir baktım. Kızın ayağı 46 numara. bayağı Abim dedim sen 15 gün bekleyeceksiniz. ölçünü ben bir alayım. Abi hiç çizmem olmadı bugüne kadar dedi. Kulüp yemeğine hani bir spor, spor ayakkabı ayakkabıyla gidiyorum. Spor ayakkabıyla gidiyorum dedi yani bir elbise giyemiyorum. Sen bana 15 gün müsaade et. 15 güne yetişmedi bir ayda çıktı kızın çizmesi. Şimdi hiç çok şu anda en iyi de verebilsin. Almaya geldi. Abi bak ben öğrenciyim dedi sipariş verki de böyle dedi. Hem üniversite okuyorum hem de genç takımdan A takıma seçildim aldığım para belli bana kıyak yap dedim sen çok istiyorsun sana maliyetini alacağım dedim seninle uğraşmayacağım da yaptım giydi kız Abi bir ayağa kalktı dışarıda da yağmur yağıyor şöyle bir yürü gel dedim sporcuya yürüdü abi eline sağlık harika olmuş dedi sanki ben kızda şunu hissettim kız sanki sıfır bir araba çekti öyle mutlu oldu ki evet. Bu yaşma kadar böyle bir çizme giyeceğimi bilmiyordum abi dedi. Ve evet kızın biz takdirini kazandım. Seninle gurur duyuyorum abi dedi. Ben de onlar, onu söylediği zaman ben mutlu oluyorum. Herhal bu kız da bizi bir iki sene daha atar geriye. <gülüyor> ne güzel. Peki şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna doğru da geliyoruz. Ayakkabı çok kıymetli, çok önemli aslında. Yani e, ayağımıza bir ayakkabı vurduğunda, canımız yandığında ne kadar da önemli olduğunu ya da uzun süre ayakta durduğumuzda, yürüdüğümüzde e, o rahatsız olursak eğer belimiz ağardığında, o rahatsızlığı hissettiğimizde ayakkabının ne kadar ol önemli olduğunu biliyoruz ki e, bu noktada kolay kolay ayakkabı bulamayan insanlara e, elemi göz nuru, ayakkabılar yapıyorsunuz yıllardır. Ve yıllardır Beyoğlu'nda esnafsınız. Evet. Bugün de programımıza konuk oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz size. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz dediğim gibi programımızın. E, son olarak sizden dinleyicilerimize bir şey söylemeniz gerekirse ne mesaj vermek istersiniz, ne söylemek istersiniz? Vallahi ben bütün bu büyük ayak giyen bayan erkek sporcuların sporcu olmayanların çok duasını alıyorum. Onlar beni seviyor, ben de onları seviyorum. Onların elimden geldiği müddetçe onların derdine çare olmaya devam edeceğim. Ne güzel. Allah uzun ömür versin size. Umarım uzun yıllar siz de yine bey yolunda esnaflığı ee, o Elimeye göz nuru yaptığınız güzel işinizi devam ettirirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz, konuk olduğunuz ben için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet efendim, Kent'in Gizli Öyküleri programının bu hafta da sonuna doğru yaklaşıyoruz, sonuna geldik artık. Bugün programımızda sevgili Öncel Kalkan konuğumuzdu. Öncel Kalkan, Beyoğlu'nda yıllardır. Ayak yapan bir ayakkabı ustası. Hem de öyle böyle bir ayakkabı ustası değil, çok özel bir ayakkabı ustası. İnternetten ararsanız kendisini nerede olduğunu yerinde bulabilirsiniz ve kendisini de ziyaret edebilirsiniz. Bir çayını kahvesini içtiğinizde kendisine beraber o fotoğrafların eşliğinde anlarında dinleyebilirsiniz. Biz kendisine programımıza konuk olduğu için çok teşekkür ediyoruz. İşte insan hayatta tutkusunu kendisini mutlu eden şeyi bulduğu zaman. Ömrünün sonuna kadar o tutkunun peşinden gidiyor ve gittiğinde de hep böyle güzel işler ortaya çıkıyor. Biz Beyoğlu'nu çok özlüyoruz, eskileri özlüyoruz. Hep bu programda Beyoğlu'ndan konuk ettiğimiz değerli konuklarımız bize o eski Beyoğlu'nu anlatıyorlar. Beyoğlu'nda o eskiyi güzel kılan güzel insanlardı. Hala varlar biliyoruz. Ama giderek de nesilleri tükendiği bir gerçek. Dolayısıyla bu değerlerimizi muhakkak kaybetmeden daha hayattayken e, gidip onlarla tanışmak onlarla beraber zaman geçirmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz. Öncel Kalkan bugün bizlere bunu bir kere daha hatırlattı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve efendim Kentin Gizli Öyküleri programı iki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde yine sizlerle birlikte olacak. Sosyal medya hesaplarımızdan Kentin Gizli Öyküleri, Facebook ve Instagram hesabından sizin de anlatmak istediğiniz bir yaşam öykünüz varsa bizlere ulaşabilirsiniz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel. İki hafta sonra tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Kentin Gizli Öyküleri